Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bu ara hayırlı ramazanlar. Ramazanınız mübarek olsun, bereketli olsun inşallah. Bir söz hakkı programımızda tekrar efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorular efendimize ulaştıracağız. Evvel alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan odur. Bütün isimleriyle, bütün güzelliğiyle, bütün ef'aliyle ona hamd olsun. Selamü Allah'ın Nebisinin Resulünün üzerine olsun, Resulallah Efendimiz'in ehli beytinin ve eshabının üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim hoş geldiniz. Efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hamdolsun Efendimizi Efendim bir izlenimiz Selamun Aleyküm demiş La ilahe illallah anlamı manası ne demek? Hocamızdan cevap alsam çok iyi olur İyi akşamlar Allah'a emanet olun. Hudo Billahi Millet Şeytan Ma nasih. belki bütün varlığın yaratılış sebebi bütün varlığın la ilahe illallah demesidir desek yerinde olur. La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır. Ama sadece bunu böyle dilimizle söylememiz yetmez tabi. Ne buydu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Mirajda aldığı müjdelerden bir tanesidir bu. Ömetinden kim la ilahe illallah derse cennete girer dedi. La ilahe illallah demek Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka mabud yoktur. Bütün isimleriyle ilah olan bir tek Allah'tır demektir. <gülüyor> Bütün isimleriyle bir tek ilah olan Allah'tır ne demektir? Her bir ismiyle illallah demek lazım. Yani la ilahe illallah, la rahmane illallah, la rahime illallah, la hamide illallah, la vedude illallah, la ehade illallah. La razak ile Allah her bir ismiyle ilahallah demek lazım. El ismâl husnâ Allah'a aittır dedi. Yani bütün isimlerinde ilah olan odur. Kuruna her birinden bir parça tecelli etmiştir. O tecelli etmiş. Bunu ona ikram etmiş ki. Yeryüzünde halife olsun diye. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'tır. Kulda da rahmet vardır. Kerim olan, ikram eden Allah'tır. Evet, bir parça da kuruna vermiştir. İkram etsin diye, kerim olsun diye. Aynı şekilde gıfkır olan, mağfiret eden Allah'tır. Kuru da kendisine yapılanı mağfiret etsin diye. Bu durumda la ilahe illallah deyince bu tek Allah'a aittir bütün isimler el esma ül bir de kul olarak Allah kulundan kendi üzerinde güzelliğini göstersin diye onu kendine halife kılmış ve bütün varlık la ilahe illallah diyor mu? Diyor, gaytsız şartsız söylüyor bunu, aşkla muhabbetle söylüyor. Yerde gökte ikisi arasında ne varsa Rabbini hamd ile tesbih ediyor. La ilahe illallah derken bir de hamd ile tesbih ediyor. Öyle buyurdu Allah ait de Her şey Allah'a secde eder. Gök de secde ediyor, yer de secde ediyor, ağaçlar da secde ediyor, yıldızlar da secde ediyor. Bir de insanların bir çoğu dedi. evet Bir kısım insan secde ediyor. İnsan istese de istemese de aslında Rabbine karşı secdededir. Çünkü onun bir gücü yok zaten. Ama Allah kulundan kendi iradesiyle secde etmesini, bununla beraber la ilahe illallah demesini ister. La ilahe illallah deyince Allah'tan başka sevilmesi, sevilmeye layık olan yoktur. Secde edilmeye layık yoktur. Abdolulmaya sevgisi sevgisini kazanmak için peşinden koşulmaya layık yoktur ilah olarak bir de la ilahe illallah dediğimizde peşinden bir de Muhammedun Resulullah dememiz gerekir. Muhammedun abduhu ve Resuluhu dememiz lazım. Öyle ki biz de onun gibi la ilahe illallah diyebilelim demiş olalım. En kamil manada la ilahe illallah deyince aklımıza Resulullah Efendimiz gelir, peygamberler gelir, peygamberlerle beraber olanlar gelir. Dolayısıyla en kamil manada onlar la ilahe illallah demiştir. Bize de düşen evet Resulullah Efendimize tabi olup onun la ilahe illallah dediği gibi la ilahe illallah demektir, diyebilmektir. Ve bütün ibadetler bunun içindir. La ilahe illallah diyebilmek içindir. Bir huslat yolcusu yolculuğu yaparken yolculuğu la ilahe illallah demeye yapıyor. Rabbini anladıkça, tanıdıkça, marifetullah'a sahip oldukça aşka, muhabbete sahip olur. Ne kadar aşkı, muhabbeti, yani imanı varsa o kadar kâmil manada la ilahe illallah diyebilir. Benim ilahım Allah'tır. Mabudum Allah'tır. Maşukum Allah'tır. Sevdiğim Allah'tır. Bununla beraber sahibim Allah'tır. Ben bütünüyle O'na aitim. Rabbim neyi emrettiyse doğru O'dur, güzel O'dur, hak O'dur. Evet, hayatı yaşarken de bütün gönlüyle <gülüyor> Rabbine koşar. Rabbini ister, O'nun sevgisini, O'nun rızasını Qadarmaya çalışır çünkü La ilahe illallah demiştir. Evet. Efendim Sakarya'dan Emine, sağlık sorunum var, bu yüzden oruç tutamıyorum. Bir miktar para versem birine kabul olur mu diye sormuş efendim. Evet, rastgele bir miktar olmaz, bunun bir miktarı vardır. Ne kadar oruç tutamayınca Allah'ın emri öyledir bunun fitresini vermesi gerekir. Ne kadar? sabah akşam birini doyuracak kadar. Bununla beraber bunun böyle belli bir limiti yoktur. Evet. Diyanet bunu belirliyor. Geçen sene yaklaşık 10 TL'ydi galiba. Ama Allah ayeti kerimede herkes gücüne göre dedi. Yediğinden versin. Yani biri bir günde günlük olarak sabah akşam 10 TL harcar, bir başkası 50 TL harcar. Kim, ne kadar yiyorsa kendi yediğinden evet, iki gün, sabah akşam birini doyuracak kadar her bir gün için vermelidir. Yani eğer 10 TL veriyorsa 30 gün ne yapıyor? 300 TL yapıyor. Oruç tutamayınca eğer buna da gücü yetmiyorsa zaten mazereti vardır. Allah gıfır ve rahimdir zaten. Evet, Gönlünde hiçbir ağırlık hissetmeden diğer ibadetlerini yapmalıdır. Evet, O mide orucunu tutmuş gibi. Sadece evet, diğer azalarına oruç tutma, tutturmalıdır. Bununla beraber Kur'an'a şükretmelidir. Şükretmek için onu okuyup veya dinleyip, anlamaya çalışıp iman etmeye İmana dönüştürmeye çalışmalıdır. ameli ahlaka dönüştürmeye çalışmalıdır. Evet. Efendim, Diğer Bakır'dan Ahmet isimli bir izleyicimiz. Selamun, aley Selamun Aleyküm efendim. Aleyküm selam. Niyetliyken eşimizi öpmemizde ve yan yana yatmamızda bir sakınca <gülüyor> var mıdır? Hayırlı yayınlar. Selam ve dua ile sizi çok seviyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Evet. Bu konuda <gülüyor> sahabe Ayşe anemize sormuşlardı. Evet, Resulullah Efendimiz oruçluyken evet, evde herhangi bir şekilde kendisine dokunup dokunmadığını sorduğunda evet buyurdu. Oruçluyken beni öper, öyle çıkardı dedi. Bu durumda öpmekte herhangi bir sorun yoktur. Evet, sadece beraber olmama şartı vardır. Efendim doğuş demir gözlerimi kapadığım zaman uygunsuz şeyler görüyorum ve beni rahatsız, beni rahatsız ediyor ve ayrıca ürperiyorum bu durumdan dolayı. Bundan nasıl kurtulurum? Bir de efendim bir izleyicimiz de hocam benim bir sorum var. Büyük vesveselere karşı nasıl davranmalıyım? Evet. Gözümüzü kapattığımızda eğer uygunsuz şeyler görüyorsak bu durumda gün boyu uygunsuz şeylerle gönlümüzü meşgul etmişiz demektir. Gönül tıpkı bir ayna gibidir. Neyle meşgul olduysa, neye baktıysa, neyi seyrettiyse, gözünü kapattığında da gönlündeki gönlü açıldığı için, bu durumda gönlünde o aksediyor, öyle şeyler görür. Mesela denesin kardeşimiz, bir gün boyunca evet başka şeylere, manevi olarak başka şeylere nazar etsin, hikmetle baksın, ayet olarak okusun, Sonra gözünü kapattığında onların gözünün önüne geldiğini görür ve buna şahit olur. Bu durumda onu kendimiz yapmışız demektir. Evet, kardeşimiz, diğer kardeşimiz vesvese var diyordu, öyle mi? Evet, vesveseyi veren şeytandır. Kesinlikle ondan kurtulmak gerekir. Vesvese insanı şeytana arkadaş eder. Şeytana dost eder. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede, şeytan dostlarına vahyeder. Dostlarıyla konuşur. Dostlarını davet eder. Kendisini dinlemeyeni değil. Müminler, şeytani dinlemez. Şeytanın verdiği vesvesenin peşinden gitmez. Ne yapar? Şeytan onlara bir vesüse verdiğinde, onun şeytandan olduğunu hemen anlar ve hemen onu reddederler. Hemen tavrını koyar. Tıpkı köpek havlamış gibi, Ondan yüz çevirir. Allah öyle buyurdu. Mütakkiler böyledir dedi. Yok mütakki değilse Allah'a karşı sorumluluğunu bilmiyor ve kabul etmiyorsa etmemişse ne yapar? Onun peşinden gider. Sonra şikayet eder. Şeytan bana bu sözü verdi. Ya da ben kendime hakim olamadım böyle konuştum. Kendime hakim olamadım böyle kırdım, döktüm. Kendime hakim olamadım işte şöyle şöyle yaptım. Olmaz ya. Sen şeytanın peşinden gidiyorsun. Onun şeytandan olduğunu da biliyorsun. Ama ben kendime hakim olamadım deyince şeytan sana hakim olmuş demektir. Evet. Şeytanın verdiği vesile senin peşinden gitmemek gerekir. O çok farklı şeyler bize yanlış şeyleri düşündürüp peşinden sürükler. Evet, bize düşen böyle bir durumda şeytandan onun verdiği vesveseden hemen yüz çevirip şeytanı dinlememektir. Ona dost olmamaktır. Arkadaş olmamaktır. Dinlediğimizde şeytana arkadaş olmuş, şeytana dost olmuş oluruz. Evet. Efendim İstanbul'dan rengin. Selamun aleyküm. Ben hocama ulaşmak çok istedim. Bir türlü ulaşamamıştım. Mesajımı okur musunuz? Onu çok seviyorum. Ben hocamızın müridi olmak istiyorum. Bunu, bu nasıl olur? Uzağım, İstanbul'dayım. Olabilmek mümkün mü? Ve şartları nelerdir? Evet. Önce mürid demek ne demektir? Onu anlamak gerekir. Yoksa böyle yanlış anlaşılır. Sanki mürid olunca o her şeyi yapacak. Öyle değildir. Mürid irade eden demektir. İrade eden. Neyi irade eden? Rabbini irade eden. Rabbini dileyen, Rabbini isteyen, Rabbinin rızasını, dostluğunu, cemalini, yakınlığını isteyen, Hazreti insan olmayı isteyen, Rabbinin muradının üzerinde gerçekleşmesini isteyen demektir. Evet, Böyle bir durumda öyle birine tabi olması gerekir ki, o bütün bunları kazanmış olsun. Onunla beraber onu kazanmak için, yani Allah'ın nimet verdiği kullarıyla beraber Allah'ın rızasını, yakınlığını, dostluğunu, cemalini onların kazandığını kazanmak için beraber oluyorsun. Fatiha'daki Allah'ın emri budur. Sıratel lezîne en'amte aleyhim budur. Onunla beraber sırat-ı müstakimde yürüyor. Onların kazandığını kazanmış oluyorsun. Evet, kardeşimizin ne yapması gerekir? Sadece bizi dinlemesi gerekir. Dinleyip anlamaya çalışması gerekir, gereğini de yapması gerekir. Neyi anlatıyoruz? Rabbimizi anlatıyoruz. Ümmetin evet, böyle bir eksiliği vardır. Açığı vardır. Rabbini bilmeden, Rabbini tanımadan, anlamadan ibadet yapıyor. Kime ibadet yapıyor? Ne kadar Rabbini bilmişse, anlamışsa, tanımışsa o kadar Rabbini biliyor. ibadeti de ona göredir. Eğer o Allah'ı Allah'ın kendini tanıttığı gibi esmasından, buna beraber ef'arından, bilmiyor, anlamıyorsa, o kendi kendine bir put üretmiş demektir. O Allah değildir. Ne buyurdu? Ayet-i Kerime'de, Subhanallah'i amma yesifun. Allah onların vasıflandırmalarından münezzehtir. Vasfi, sıfatı, isimleri Allah kendine vermiştir ve kendini tanıtmıştır. Kendi kendine eğer biri Allah'a vasıf veriyor. Bence Allah böyledir. Herhalde böyledir. Bana göre böyledir. Ya da böyle söylediler. Dediyse onlar Allah'ı vasıflandırmış olur. Allah da onların vasıflandırmalarından münezzehtir dedi. Haşa dedi. O ben değilim dedi. O onun kendi kendine ürettiği puti olmuş olur. Evet. Rabbimizi anlatıyoruz, tanıtıyoruz. Kendini tanıttığı gibi ayetlerinden Dolayısıyla tanıdık şarabini bu tanıma marifetullah'tır. Allah bilgisidir. Allah'ı bilmektir. Allah'ı tanımaktır. Bu bilgi, bu marifetullah aşka, muhabbete, imana dönüşür. Aşka, muhabbete, imana dönüşünce üzerinde hem ahlaka dönüşür, hem fiile, efale dönüşür. Dolayısıyla Allah'ın Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan, Allah'ı seven buna beraber Allah'a avd olan bir kul olmuş olur. Yani Allah'ın kendisine nimet verdiği kullardan olmuş olur. Mürşid-i e tabi olmak bunun içindir. Tabiat budur. Yoksa gittim tabi oldum. E sonra işte bu zikri yap dedi. Allah'ın Resulü öyle mi yaptı? Hani Mürşid-i Kamil Peygamber varisiydi Hani peygamberin vazifesi Allah'ın ayetlerini okuyup açıklaması gerekirdi. Nefisleri tezkiye etmesi gerekirdi. Hikmeti öğretmesi gerekirdi. Allah'ın muradını öğretmesi gerekirdi. Allah'ı öğretmesi gerekirdi. Allah'ı bilmeyen Allah'ın muradını nasıl bilebilir? Buna beraber bilmediklerimizi de öğretmesi gerekir. Çünkü peygamberin vazifesi budur. Dolayısıyla bütün Peygamber varislerinin vazifesi budur. Yani biraz Allah'tan hayal etmek lazım. Yani Allah kuluna akıl vermiş. Onu kullanma. Allah ne söylemiş ona bakma. Bu böyledir de. Yani birine bu peygamber varisidir de. Peki peygamber varisi peygamberi temsil etmiyor mu? Peygamberin yaptığını yapması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Senin bu söylediğin zat yapıyor mu? Hayır, yapmıyor. Yapmıyor. Neden yapışmışsın oraya? Neye yapışmışsın? Eğer yapmıyorsa, bu durumda sen peygamberi kabul etmemişsin demektir. Ya da sen peygamberi böyle mi anladın? Böyle olmadığını biliyorsun. Onun gece gündüz konuştuğunu biliyorsun. Anlattığını biliyorsun. Ümmetinin arasında olduğunu biliyorsun. Herkesin soru sorduğunu... Her soruya cevap verdiğini biliyorsun. Yani durum böyleyken, nasıl böyle durup dururken, işte biri orada durmuş, o müşteri bir Orada durmuşsa, sen de yerinde durursun. Sen de yerinde sayarsın. Adım atamazsın. Sonra Allah sana verdiği aklın hesabını sorar. Hulmet sana akıl vermedim mi? Bir de anlıyorsun diye sana vahiy gönderdim. Tabi olmak nedir? Onu bilmek lazım. Ben bir müşrik hamile tabiyim diyenler bunu bilsin, bilmelidir. Bunu anlamalıdır. Yoksa hiç farkında olmadan şeytanın tuzağına düşer. Şeytan onları peşinden sürükler. İmanını da kaybeder, aklını da kaybeder. Bir de bakıyorsun ki o tabi olmaktan dolayı öyle bir kibirlenmiş ki kendini başka görüyor. Yoldan çıkmış. Şeytanın peşinden gidiyor. Şeytanın ona verdiği vesveseyi Allah'tan zannediyor. Mürşid değil ya. Evet. Kardeşimiz bizi dinlediğinde, anladığında, yapmaya çalıştığında gönüller beraber olmuştur ve yolculuk başlamış demektir. Bütün mesele gönlümüzü bir etmektir. Beraber etmektir yürü beraber yürümektir. Beraber Allah demektir. Beraber ya Rabbi seni seviyor ve seni istiyorum demektir. Evet. Efendim Diyarbakır'dan hasret gözümü kapattığımda Kabe'nin etrafında döndüğümü görüyorum. Ya kena ve ya kenesteyn diyorum. Bir tek sen varsın diyorum demiş efendim. Evet. Bütün mesele zaten ya ve ya demektir. Yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Seni seviyoruz. Seni sevdiğimiz için seni istiyoruz. Rızanı, yakınlığını, dostluğunu, cemalini istiyoruz. Sana kul olmak, abd olmak istiyoruz. Senin sevgini istiyoruz. Eğer gözümüzü kapattığımızda bu böyleyse bu durumda gönlümüz hala Kabe'de demektir. Hep de öyle olması gerekir. Belki daha doğrusu gönlümüzün Beytullah olması gerekir. Evet. Allah oraya tecelli edince Beytullah olur. Zaten sadece İyâkenâbidû ve İyâkenâsitâin deriz ve dememiz lazım. Evet. hamdolsun. olsun. Efendim Diyarbakır'dan Emine Ceylan efendim sizi Efendim bizi sizinle tanıştıran, beraber eden Allah'a hamdolsun. Ben üç gündür sizinle nefes almaya başladım. Sizi çok seviyorum. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. <gülüyor> Zaten böyle manevi olarak o beraberlik olmadan tanışmak mümkün değildir. Herkes mutlaka beraber olanlar, beraber olan kardeşlerimiz kendi gönlünde bu hali yaşar. Allah'a yakınlığı yaşar. Hazreti insan olmanın muhabbetini yaşar. Allah'a yakın olunca Allah'ın kendisini sevdiğini tadar ve yaşar. Allah'ın onun gönlündeki, onun gönlüne tecellisini yaşar, tadar, rahmetini tadar. Ve mutlaka bu böyledir. Bu böyle olmayana kadar gerçek bana da beraber olmamışlar demektir, beraber yürüyemediler demektir, beraber kazanamadılar demektir. Evet, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber evet kazanmak zaten böyledir. Mutlaka bunun safhaları vardır. Kul velayeti alınca, evet Fatihayı okurken dördüncü ayet. yaken abdu yaken dediğinde bu hali tadar ve yaşar. Zaten veli budur. Ondan sonra yolculuk devam eder. Evet, ustat yolculuğu devam eder. Ondan sonra Marikiye bir dine gelir. Bütün varlığın Marik'in Allah olduğuna şahitlik eder. Her zerresinde Malik olanın Allah olduğuna şahitlik yapar. Evet, sonra er Rahman'ın Rahim'e geldiğinde bütünüyle Allah'ın Rahman ve Rahim olarak tecelli ettiğine şahitlik eder. Evet. Bir sonraki Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Bütün alemlerden Allah'a hamd eder. Bütün varlığın Allah'a hamd ettiğine şahitlik yapar. Bütün varlığın Allah'a aşıklığına şahit olur. Evet, dolayısıyla bütün alemlerden buna şahit olunca, bir de her zerresinin Allah'a hamd ettiğine şahitlik yapar, şahit olur. Evet, uslat gerçekleşmiş olur. Allah onu huzura kabul eder. Müjdeler, öyle buyurdu ayet-i kerimede. Onlara hem dünya hayatında hem ahiret hayatında müjdeler vardır. Evet. İlk sonra müjdeler başlıyor. Farklı farklı. Herkese göre farklı. Herkese göre ayrı. Herkese göre özel müjdeleri bu. Allah'ın muamelesi her bir kula özeldir. Birine seni seviyorum diyor. Ötekine senden razıyım diyor. Ötekine kulup sen güzel yaptın diyor. Her birine farklıdır piyas kabul etmiyor çünkü o Allah katında özel biridir. Evet. Kardeşlerimize selam olsun. Efendim Kamile Üçler Konya'dan selamünaleyküm efendim. Hayatıma baktığım zaman kendimi çok yalnız ve haksızlığa uğramış hissediyorum. Acaba bu sizi bulmama, sizi sevmeme sebep midir? Allah kimsesiz insanların yanındadır diye düşünüyorum. Bu düşüncem doğru mu saygılarımla? Allah emanet Önce şöyle anlamak gerekir. Hiç kimse yalnız değildir. Kendimizi yalnız hissetmemiz, hissetmiş olmamız tamamen şeytanın verdiği vesvesedir. Allah kullarıyla beraberdir. Kulundan daha yakındır. Ve her anda kuluna muamele yapan O'dur. Ama kul bunu unutur, gaflete dalar, bunun farkında olmaz. Allah da mutlaka kuluna bunu hatırlatır, bunu öğretir, bunu gösterir onu buna şahit kılar, yakınlığına şahit kılar. Neyle şahit kılar? Elbette ki bir vesileyle şahit kılar. Bütün bunları takdir eden Allah'tır. Biz de kendi tercihimizi yapıyoruz tabii ki bu arada. Beraber eden Allah'tır. Yürüten, kendine çeken gene Allah'tır. Bunun için bize düşen Allah'a hamd etmektir. Geçmişte Rabbimizi, Rabbimizin yakınlığını unuttuğumuz için, tatmadığımız için evet bunu da tövbe ve istiğfar etmemiz gerekir. Hamd olsun, Allah'a hamd olsun diyoruz. Evet. Efendim Nide'den bir izleyicimiz, Ben ümre yapmıştım, tavaf yaparken abdestim bozuldu ama devam ettim, bunda bir sakınca var mı, telafisi nedir? Ümre'ye giderken ihramlıydık, uçakta kulağımıza pamuk takmıştık ama unutup onu çıkarıp attım, bunda bir sorun olur mu? Evet, herhangi bir sorun olmaz. Yani kulağındaki pamuğu çıkarıp atmasında herhangi bir sorun olmaz. Önemli olan ihramlı olmuş olmasıdır, ihramını soymamış olmasıdır. Tavafın şartlarından bir tanesi de aynı zamanda abdesttir. Abdestli olarak tavaf yapması gerekir. Ömre tavafı yani. Ama diyelim ki tavaf esasında abdesti bozulmuşsa bu durumda tavaf eksik kaldı demektir. Eksik. Olması gereken şey nedir? Eğer dört tavaf yapmışsa bu durumda geriye kalan üç tavaf için bir bedel ödemesi gerekir. Herhangi bir şeyi kurban etmesi gerekir yani ona göre. Eğer yok öyle daha önce olmuşsa, daha sonra eğer tavaf yaptıysa, o tavaf onun yerine geçer. Yani o ilk tavafın e eksiki daha sonra yaptığı tavaflarla inşallah tamamlanmış olur. Allah Gafur ve rahimdir. Kerimdir. ikram eder. Sadece mesele o tavafta değildi. Evet, daha sonra yaptığı tavaflar onu tamamlamış olur. Tamamlar inşallah. Efendim Ankara'dan Elif Kübra Çiftçi alan selamı üzerinize olsun babacığım. Sizde öyle bir güzellik var ki bakınca görülüyor ama tarif edemiyorum babacığım. Diğer TV ilk izlediğimde Esmaül Hüsna sohbetini izliyordum. Birden elimde olmadan şu sözler döküldü gönlümden. Haya ve edep bir insana bu kadar mı çok yakışır? Bir insan edebinde, ahlakında bu kadar mı ölçülü olur, birden fazla güzellik var görünüyor fakat bazen tarif edemiyorum. Gerçekten çok güzelsiniz bu hocam. Mümin, müminin aynasıdır. Güzelliği gören kendi güzelliğini görmüştür. Gönlündeki o imanının güzelliği, edebinin güzelliği, muhabbetinin güzelliğidir. O güzellik kardeşimize ait. Eğer Resulullah Efendimiz mümin, müminin aynasıdır dediyse bu durumda mümin kendini görüyor. Mümin, mümin de kendini görüyor. Kafir de değil. Mümin de kendini görüyor. Kendi güzelliğini görüyor. Aslında tabii ki en kamil manadaki ayna Resulullah Efendimiz'dir. Sahabe ona bakınca kendini gördü. Kendini görür. Allah bizi böyle güzel görenlerden eylesin inşallah. Kardeşim size de selam olsun. Efendim İstanbul'dan Şadi'ye ben hocamıza tabi olmuşum inşallah ama eşim sürekli karşı çıkıyor, bahane arıyor. Örnek olarak hocamızın müminlerin cehenneme girmediğini söylüyor. O da öyle bir şeyin mümkün olmadığını söylüyor. Buna açıklık getirseniz çok sevinirim. Evet. Bu din Allah'ın dinidir. Yani Allah bir şey söylediğinde ister aklımız alsın, ister almasın. O haktır ve o öyledir. Allah öyle buyurdu. Allah cehennemi kafirler için hazırlamıştır, müşrikler için hazırlamıştır, münafıklar için hazırlamıştır, zalimler için hazırlamıştır, mücrimler için hazırlamıştır. Müminler için değil. Hiç kimse İmanını kaybetmeden cehenneme gitmez. Eğer Rabbimizi kabul ediyor, Allah'a iman etmiş ve Allah'ın vahyine iman etmişsek bu böyledir. Mesela Allah ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Ölüm, sizden birine ölüm geldi yerinizde. son nefeste. Herkes gideceği yeri görür. İş bitmiştir, yani iş biter. İş son nefeste bitiyor. Cehennemlik olanlar cehennemlik olduğunu bilir, ondan sonra ölür. Cennetlik olanlar da cennetlik olduğunu bilir, ondan sonra ölür. Öyle buyurdu. Üç kısımdır o insanlar. Biri cennetlikler, cehennemlikler, bir de Allah'a yakın olanlar dedi. Cennetlik, cehennemlik, Allah'a yakın. Mukarrabun dedi. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar. Ölecek olan eğer Cennetlik biri ise ona cennetten cennetliklerden müjde vardır dedi. Allah'tan müjde vardır ona. Cennet müjdesi vardır. O cennet müjdesini alınca zaten aşkla muhabbetle ruhunu teslim eder. Ölmeden önce. Eğer ölecek olan cehennemlik biri ise dedi, kitabını zorundan alacak biri ise dedi, ona da kaynar sudan ziyafet var dedi. Sen kaybettin, Rabbini kaybettin, cenneti kaybettin, insanlığını insan olmayı kaybettin, imanını kaybettin ve sen cehennemliksin dediğinde başından kaynar su dökülür. Manevi kaynar sudur bu. Eğer ölecek olan Allah'a yakın, mukarrabun biri ise, ona da hemen cennet vardır, naim cenneti vardır, ona ruh ve reyhan vardır, evet ruha ait nimetler vardır, Allah'ın cemali vardır. Ölmeden önce herkes gidecek yeri, gideceği yeri bilir. Cennetlik midir, cehennemlik midir? Yoksa Allah'a yakın olan Allah dostlarından biri midir? Bunu bilir. Allah müjdeler yani. Allah birine cennetlik dediyse, onu cehenneme gönderir mi? Haşa. Cehennemlik dediyse, onu çıkarıp oradan cennete gönderir mi? Haşa. Böyle bir şey yok. Onun için Allah cehennem için ne dedi? Ebedi dedi. Halidine fîhâ ebedâ. Cennet içinde, cehennem içinde. Gidenler orada ebedi olarak kalır. Bu durumda mümin nasıl cehenneme gider? Evet, Resulullah Efendimiz sıratı tarif ederken müminler oradan geçmeyen geçmeyecek hiç kimse yoktur. Cehennemin içinden yol bu. Oradan müminler geçerken cehennem diyecek ki çabuk geç imanının nuru ateşimi söndürüyor. Mümin'e söylüyor. Eğer mümin cehenneme düşerse cehennem söner. İmanının nuru söndürüyor onu. Aynı şekilde Allah ayeti kerimede müminlerin önlerinden ve sağlarından nurları onları aydınlatır. Ya Rabbi nurumuzu tamamla deyip dua ederler. Ama kafirlerin nuru yok. Evet, ceneblik olanların nuru yok. İmanını kaybetmiş. Bütün mesele imanını evet, kaybetmeden ahirete gidebilmektir. İmanını. İmanını ciddiye alanlar, Allah'ı ciddiye alanlar, Allah'ı sevmeyi ciddiye alanlar, Allah'a aşık olmayı ciddiye alanlar, gönlünü Rabbinden ayırmayanlar, Rabbine aşık olanlar, mümindir. Allah müminleri anlattı. Bu amel ile değildir. Allah mümini anlatırken ne buyurdu? Müminler, gerçek müminler o kimtelerdir ki imanı kaybetmeyecek müminlerdir bunlar. Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar ve onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler. Bunlar hakiki mümin, gerçek müminidir. Diğerleri mümin olmaya eğer iman etmişse iman ettiğini söylüyor, Müslüman olduğunu söylüyorsa kabul ettiğini söylüyorsa, imana doğru yol alıyor. Çabasını, gayretini sarf etmesi lazım ki bu imanı kazansın. Allah, o iman nurunu bir kalbe indirdi mi, o Allah'ı sever, Allah için sever buyurdu Resulullah Efendimiz. Mümin odur. Gerisi, İslam'ı kabul etmiş ama daha iman nuru kalbine inmemiş demektir. Evet, iman nuru kalbine inmiş olanlar cennetliktir. Ötekileri evet, eğer tabi tutulduğu imtihanlarda kazanırsa imanı kazanır. Yoksa son nefeste imanı kaybeder. Onun için bütün sahabe, müminler hepsi imanına dört elde sarılmıştır. İmanını kaybetmekten korkmuşlardır. İman. Benim biraz önce söylediğim o Nefis itibariyle dördüncü mertebe İdminan mertebesi, velayet mertebesi, evet imanın mertebesidir. İman, şirkten kurtulma mertebesidir. Rabbim Allah'tır deme mertebesidir. Rabbim ne dediyse o diyenlerin geçeceği mertebedir. Her şeyini, canını kurban edenlerin yeridir. Yoksa böyle, Allah böyle dedi, acaba böyle bilir. Acabası olmaz. Allah öyle söylediyse öyledir. Yok işte bilmem birileri böyle söylemiş. olma diyor. Bu din Allah'ın dilidir. Birilerin dili değildir. Bütün ayetlere bakalım. Hiç müminlerin cehenneme gideceğini, oradan çıkacağını söylüyor mu? Hayır. cennete gidenlerin ebedi kalacağını, cehenneme gidenlerin de orada ebedi kalacağını söylüyor. Müminin hatası, günahı mı var, yanlışı mı var? İşte ölmeden önce Hastalıkla ya da son nefesteki şiddetle onu temizler, olmadığı kıyamet yerinde temizler, sıratla temizler, sonuçta temizlenmiş olarak cennete gider. Cehenneme yuvarlanmaz, cehenneme düşmez. Onun için herkes imanına göre, ameline göre o sırattan geçer. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Kimi şimşek gibi geçiyor, kimi rüzgar gibi geçiyor. Kimi koşar at gibi, kimi koşar gibi, kimi yürür gibi, kimi düşe kaka gider dedi. Öyle ki, kimi iki adım kala cennete, yani iki adımda atarsa cennete varacak, orada yuvarlanır. Neden dolayı? imanı kaybetmiş. Ama çabasını, gayretini sarf etmiş ama dünya hayatında cennete varamamış. Cennete gitmesi için yetmemiş. Onun için kulun tavrını koyması gerekir neye karşı şeytana karşı nefsine karşı dünyaya karşı hatta şeytanın verdiği aklına verdiği vaçeseye ve karşı ne burada Allah'a ait kelimede genişliği yerle gök kadar olan cennete koşsun cennete koşanlar cennete varır Yoksa böyle iki adım kana yuvarlanır cennete koşmak lazım nasıl her hayrı yapmaya çalışarak Allah'ın her ayetine iman ederek her konuda Resulullah Efendimiz nasıl yapmış deyip ona bakarak, her konuda Rabbimin emri nedir, nasıl yapsam razı olur, sever deyip onu yapmaya çalışarak. Evet. Efendim Diyarbakır'dan bir izleyicimiz, Rabbimin selamı üzerinize olsun firim. Allah size razı olsun, sizi tanıdıktan sonra hayatım o kadar değişti ki, Şükrediyorum Rabbime. Ben sizi çok seviyorum Pirim. İyi ki hayatımdasınız. iyi ki bizimdesiniz. Allah sizden razı olsun. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin inşallah. <gülüyor> Rabbim bir dahaki sefere sizinle birlikte Ümre'ye gitmeyi nasip eder. Sizi ne kadar sevdiğimi söylesem kelimeler yetmez ki. İyi ki varsınız efendim. Allah kardeşimizden razı olsun. Allah bizi Allah için birbirini sevenlerden eylesin inşallah. Allah için olan sevgi Allah'a geliyor. Allah o sevgiyi kendisine kabul eder, onun için. Allah için sevmek. Allah için sevmek aynı zamanda imanın kemalatına delalet eder. O'nun mümin olduğuna, iman nurunun O'nun kalbine indiğine delalet eder. Tabii sevmek deyince böyle kuru kuruya uzaktan sevmekte yakın sevgi kendisi gibi bilme sevgisi. Hatta öyle ki evet Allah sahabeyi anlatırken ihtiyaçları olduğu halde yemeği evet mümine yedirir. İkram eder. Yoksula yedirir. Böyle kendisi gibi bir görmek Evet, öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kendiniz için istediğinizi, kardeşiniz için istemedikçe mümin olmazsınız dedi, iman etmiş olmazsınız dedi. Bunun için mümin Resulullah Efendimiz'e tabi olmuş olandır. Allah'ı seven bununla beraber Resulullah Efendimiz'e tabi olmuş olandır. Onun gibi rahmet olmaya çalışandır. Bu onun gönlünden geliyor. Yani böyle kendini zorlayarak yapmıyor. İnsanlar için hayrı ister, güzelliği ister. Kendisi için neyi istiyorsa her insan için onu ister. İster ki her insan cennete gitsin. Her insan iman etmiş olsun, huzurlu olmuş olsun, Allah ile beraber olsun, Allah'a kul olsun, abdolsun, aşık olsun. Ve bunun için bir de çabasını, gayretini sarf edip ortaya koyuyor. Seviyor. İnsanın cennete gitmesini seviyor. Hazreti Musa Firavun'u davet etti. Eğer Firavun iman etseydi, Hz. Musa çok sevinirdi. Çok sevinirdi. Onun için, iman etsinler diye mutlaka bir kardeşçe, bir derdimizin olması gerekir. Müminler kardeştir çünkü. Evet. Efendim Muhsin Çakar, İzmir'den Resul Efendimiz Cuma hutbelerinde ben ve meleklerim Resule salavat ederiz siz de edin deniyor ama imamlar sadece Arapça okudukları için cemaat anlamıyor anlamıyorlar Türkçe anlatmıyorlar demiş Efendimiz Acaba Türkçe anlatsalar anlaşılır mı? Gene anlaşılmaz Onu doğru anlamak gerekir Evet Allah Eğer bir şeyi söylüyorsa ona dikkat etmek lazım. Acaba Rabbimiz ne dedi? Ne demek istedi? Ne demek istiyor? Yoksa böyle kendimize göre ona bir mana veririz. Onu doğru zannederiz. Ne diyor? Ayet-i de İnnallâhe ve Melaiketehu hu yüsellûne alâ Ben ve melek meleklerim evet, Resulüme selat ederiz. Selam ederiz ya da selavat okuruz. Destek olur mu? Olmaz. Harşe. Allah Resulüne selavat mı okuyor? Ne yapıyor? Allah Resulüne yardım ediyor. Melekleri de ona yardım ediyor. Tek kelimesi 18 farklı manaya geliyordu. Evet. Allah'ın hem Allah'ın hem Resul'ün hem meleklerin hem de müminlerin yapması gerektiği bir şey Tek şey olması gerekir. O da yardımdır. Allah selavat okumadığına göre evet, neymiş? Yardımmış. Sela aynı zamanda yardım etmek, destek olmak manasına gelir. Ben ve melekler Resulüme yardım ediyor ve destek oluyoruz. Ey iman edenler Ya yühellezine amenü sellu aleyhi ve sellimü teslima Siz de ona yardım edin. Siz de Resulüme destek olun. Siz de onun taşıdığı vahye destek olun. Siz de o vahyi onunla beraber taşıyın. Tam bir teslimiyetle. Yani onun yaptığı gibi, onun istediği gibi ona yardım edin. O nasıl yapmışsa öyle istiyor. Bizim de öyle yapmamızı istiyor. Dolayısıyla ona öyle destek olun, ona öyle yardım edin. Evet. Manası böyledir. Dolayısıyla selavat okuyun değil. Yoksa böyle Resulullah Efendimizin ismi okununca Hemen selavat okuyor. Zannediyor ki vazifesini yaptı. Sen ona yardım etmen lazım. Yardım etmek Allah'ın emriydi ve farzdi. Ben ve meleklerimi öyle yapıyoruz. Siz de öyle yapın dedi. Allah ve melekleri nasıl yaptıysa bizim de öyle yapmamız gerekir. Allah Allah'ın emriyle Muhammed demediğine göre böyle Allah öyle mi söylüyor? Haşa. Yani Allah Allah'tan selam mı istiyor? Selam mı istiyor? Haşa. Allah yardım ediyor dedi. Melekleriyle de yardım ediyor. Siz de müminseniz ona yardım edin. Evet bunu böyle anlamak gerekiyor. Anlayıp yardım etmek gerekiyor. Nasıl yardım edeceğiz? Resulullah Efendimizin döneminde olmadığımıza göre mutlaka peygamber varisleri Allah'ın ruhunu Allah'ın kullarına taşıyor. Ona yardım edeceksin. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Ali Radıyallahu Teâlâ selam ya Kur'an'ı öğrenen olun, ya öğreten olun, ya onlara yardım eden olun, ya da onları seven olun. Sakın bir beşincisi olarak dışarıda kalmayın. Helak olursunuz. Dışarıda kalmayın. Bir beşinci olarak dışarıda kalmayın. Yani beni ilgilendirmez demeyin, dışarıda kalıyorsun. Resulullah Efendimiz'in, o bizden değildir. Sınıfına girersin. Allah'ın vahyini, hem öğrenmen lazım, hem öğretmen lazım. Gücün nispetinde yardımcı olmaya çalışman lazım. Bir de onları sevmen lazım. Hiçbir şey yapmıyorsan onları sevmen lazım. Takdir etmen lazım. Doğru yapıyorlar, güzel yapıyorlar, Allah'ın vahyini taşıyorlar demen lazım. Yolu göstermen lazım. Yardımcı da olamıyorsan sevip sevgini de ortaya koyman lazım. Yok, beni ilgilendirmez dedinse ya da eleştirip çekiştirdin sen zaten beşincisi olup kaybettin. Evet, selavati getirmen lazım. Selavati, selavaten ne olduğunu Resul Efendimiz bak beyan etti. Böyle. Yoksa ona yardım etmiş olmuyor. Selam etmiş olmuyorsun. Evet. Farz edelim ki mesela Uhud Savaşı'nda münafık, münafıkın biri o Yarım yamalak iman edenlerin gönlüne ve verdi, konuştu. Onlarla onları savaştan caydırdı. 300 kişi savaştan caydı. Geri geldiler. Öbürleri savaştı. O geri gelenler yol boyunca seravat çeksinler. Ötekileri de seravat okumuyor zaten, savaşıyor zaten. Resulullah Efendimiz'in yanında savaşıyor. Arkasında savaşıyor. Hayatını ortaya koymuş. Ötekleri de onlar savaştan gelinceye kadar seravat okumuş olsunlar. Onlar şimdi seravat mı okudular? Destek olmadılar. Destek olanlar onunla beraber savaşanlardır. Ötekleri sadece ne yapmıştır? Dilinin söylediğini, fiili yalanlamış. Ameli yalanlamış. Gönlü yalanlamış olan yalancılardır. Yalan söyleyenlerdir. Ama hem selavatı okur, selavat kendi kendine hatırlatmadır. Ya Rabbi, Resulullah Efendimiz'e selat et, selam et. Ben onun yolundayım. Ben onun bize emanet olarak bıraktığı vahyi taşıyorum Ya Rabbi demektir. Ben ona yardım ediyorum değil, o bana yardım etsin. Onu sevdiğimi bilsin. O bana selam etsin. Selam karşılıklıdır. Sen selam verince o da sana selam verir. Öyle buyurdu. O, o senin için dua etmiş olsun. Sen ona yardım ederken o da sana dua etsin. Selamat böyle. Evet. Bir de devamlı bir sorusu da var izlenimiz Cuma namazlarında camiye gelenler hemen oturuyorlar. İki rekat sünnet namazını kılmıyorlar. Bunu nasıl anlatabiliriz insanlara? Bunu insanlara anlatmaya gerek yok. O sünnet zaten. insanlara anlatacaksa önce farzi anlatmamız gerekir. Önce imanı anlatmamız gerekir. Önce Allah'ı anlatmamız gerekir. Önce kulgu, abdiyeti anlatmamız gerekir. Önce insan olmayı anlatmamız gerekir. Yani camiye girince iki rekat namaz kıldığı da o insan mı oldu? O iman mı etmiş oldu? Hayır. İşin bir temeli, bir özü vardır. Hakikati vardır. Eğer özünü, hakikatini yaparsa senin zaten bir şey anlatmana gerek yok. Bunu yap demene gerek yok. O zaten onu yapar. Aşkla yapar, muhabbetle yapar. Ona aşkla, muhabbetle yaptıran şey, onun imanidir. Allah'a yakınlığıdır. Allah'a muhabbetidir. Yoksa böyle, hadi bunu anlatalım, bu çok önemlidir, bunu yapın. Bu gereksiz bir şey. Gereksiz bir şey. Bize düşen, ona hakikati öğretmektir. Ona av dolmayı öğretmektir. Anlatmaktır. İman etmesini sağlamaktır. Ona Rabbini tanıtmaktır. Evet. Efendim Ankara'dan Tayfun, hocam nefsimi nasıl yenebilirim diye sormuş efendim. Nefsimi nasıl yenebilir <gülüyor> Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam Nefis yedi başlı ejderha gibidir. Onu terbiye tezke etmeye çalışırken bir başını kesiyorsun diğer başıyla uğraşırken o kestiğin baş yeniden yeşerir. O zaman bu imkansız bir şeydir. Yedi başlı bir ejderha bir başı keserken öteki başta uğraşırken o tekrar yeşeriyorsa <gülüyor> ne olması gerekir? Allah nefsin tescilesini peygamberine verdi. Size bir resul gönderdik. Allah'ın ayetlerini okusun, açıklasın, hikmeti öğretsin, nefsinizi teskiye etsin, temizlesin. Bir de size bilmediklerinizi öğretsin diye. Kendi kendinize yapın demedi. Bunu Allah'ın resulü sahabeye yaptı mı yaptı. Hepsi gökteki yıldızlar gibi oldu mu? Elbette ki. Hepsi derken teslim olanlar Kıyamete kadar da mürcid Kamiller bunu, peygamber varisleri bunu yapar. Onunla beraber olunca o o aşkla, o muhabbetle, o aşkı, o muhabbeti verir. Ve sen ölümüne Rabbini seviyorsun. Senin için yapamayacağım şey yoktur diyorsun. Nefis bitti zaten, eridi. Nefsi aşk eritir, aşk öldürür. Allah'ın aşkı. Kulluk aşkı, abd olma aşkı. Başka türlü olmaz. Yoksa böyle onunla uğraşayım. Dağı iğneyle kazayım demektir bu. Dağ iğneyle kazıl kazılmaz. Bitmez o. Onu yakmak gerekir. Aşkla toz duman etmek gerekir. Başka türlü olmaz. Evet. senin bir mesaj da bizde olursa. İstanbul'dan Zeynep, Resulümün gülü sensin, hakkın rahmet eli sensin, şefkatine kurban olan sultanım Sultanımın sevdasına, kapısına, dergahına, Diyarbekir Ovası'na yollarına kurban olan gül ellerinizden öpüyorum. Duanızı ve himmetinizi istiyorum demiş efendim. Kardeşimize selam olsun. Allah'ı sevenlere, Allah için sevenlere selam olsun. Allah'ı sevenler, Allah'ın sevgisini Allah yuk olur. Allah'ı sevmek, Mutlaka ispat ister. Onun için. Hayatı yaşarken senin için ya Rabbi deyip fedakarlık yapanlar, her şeyi kurban edebilenler, gerektiğinde canımı da kurban ederim diyebilenler Allah'ın sevgisine layık olur. Bu sevgiyi, bu aşkı nasıl kazanır? Elbette ki Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber yürürken, Rabbini tanıyarak, tanıdıkça, anladıkça, tanıdıkça, Rabbini anladıkça, yakınlığını tattıkça, evet aşık olur, gönlü aşkla dolar. O gönlündeki aşk her zerresine tecelli eder, her zerresi Allah der. Aşktan bir varlık. Bu aşk Allah'tan tecelli ediyor. Allah onu seviyor. O gönüle, o aşkı, aşkla tecelli eden Allah'tır. Dolayısıyla her zerresi nurdan. Hazreti İnsan, Allah'a abd olmuş, aşık olmuş, aşk olmuş Hazreti İnsan. Allah'ın muradının üzerinde gerçekleştiği insan. Allah'ın kurum, abdım, aşığım dediği insan. Evet, aşık diyor Allah'ına, abdım diyor ona, bununla beraber aslında Rabbi onu seviyor. Ama sevgiye, o sevgiye o layık olmuş. Her şeyi kurban ederek. Her şeyi kurban etmek demek alıp vermek değildir, kurban kendini kesmek değildir. Gönlünden evet, her şeyi kurban etmek, gönlünün Allah'a ait olması demektir. Allah'a ait. Gönlü Allah için olması demektir. Evet. Bir mürşide tabi olmadan da bunu kazanmak hiç kimse için mümkün değildir. Şimdiye kadar gelmiş olan bütün veliler mutlaka bir mürşid-i tabi olmuş, böyle velayeti kazanmış, Allah'a dost olmuş, aşık olmuş, Allah'a gerçek manada abd olmuş, dost olmuş. Allah hepimize nasip etsin, ikram etsin inşallah. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.